Açık şemsiye. Hazırlayan Müslümanlar Hakan Güldük, Levent Dönmez, Mehmet Gülsu ve Şebnem Süerdir. İyi akşamlar, Açık şemsiye ve gitar eske ve koyu maviye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu, Hoş geldiniz. bu akşam 3 program birlikte yapacağız. Ee, ...ben Levent Dönmez... ...Meral Akman... ...Mehmet Yusuf... ...Şebnem Söher Gülçin de Koyu Mavi'den... O, ...birazdan aramızda olacak... Ee, ...biz iki saatini... ...Açık Şemsiyenin ve gitaristin ...iki saatini... E, ...bu destek programını... ...destek olmak için... E, ...hem de birbirimizi... ...görebilmek için böyle bir şey yapıyoruz... ...birbirimize de destek oluyoruz... ...evet... E, <gülüyor> Hakan'ı da attık stüdyodan ah. çünkü bayağı e, sığmıyorduk gerçekten <gülüyor> buraya. İşte bu arada Gülçin de geldi Çok aramıza katılıyor. Geldi Gülçin merhaba. Tamam. Şimdi canlı da yaptığımız için şimdi aramıza biri daha katılıyor. Sesinden tanıyacaksınız. Bir anons. Eras'tan geliyor. Eras'tan bir bir anons yapacak. Buyur Eras çok sizden özür dilerim programımızı böldüğüm için. O güzel, ama o ses, o güzel sesle bir... bölebilirsin. Esnaflar, çok teşekkür ederim ama müthiş bir koşturma çaydı ve program bittikten sonra da aramaya devam ettiler. İsimlerini söylememek olmazdı. O yüzden çok girdim. E, 184 istemiştik. Devam ediyoruz. 185 olarak Emirhan Sancak, Seda Ece Sancağı söylemiştik ve devam ettiniz. 186 Halide Koç, 187 Ümran Engin, 188 Özlem Özseven, 186 Mehmet Melih Damar ve 190'la cevap verdiniz. Lale Defne Çetinka'ya çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim. Sizlere boz şans iyi programlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağolur aslan. Şimdi bu programda e, biz şöyle yapıyoruz. E, herkes üç dört tane parça hazırlıyor geliyor. E, Diğerlerinin e, kiminle e, hangi parçayı hazırladığını aslında pek bilmiyoruz. Ee, biraz biraz bir aramızda oldu. söyledik şöyle bir şey yaparız diye ee, herkes kendi programında çaldığı şeyi de çalmak zorundaydı mesela ben ağırlıklı fransızca çalarım bilirsiniz ee, ama gitar eski biraz özendiğim için ben fransızca bile... getirdim bu sefer <gülüyor> bir tane <gülüyor> ha, evet, bir tane evet. fransızca getirdim şahane <gülüyor> ee, ben de pek Türkçe çalmam bir tane Türkçe getirdim ben her zamankilerden getirdim <gülüyor> nasıl yapalım? Başlayalım mı bir şey çal? Tamam. Ama önce numara yok. Evet, önce numara yok Hemen Hep beraber okuyalım. Okuyalım. Evet, alan kodu 0212 343 41. Hangi parçaya gireceğiz? Bilmiyorum. Kimin Tamam, peki. Levent'in Levantin Lades 1 Lade ile başlayacağız. Ben aramızda. biraz e, Jack'i çok anmak e, istedim. Geçen de yaptık ama evet e, Joe Bananas'a ve Tart'la birlikte söylüyor. Dinleyelim. Betart ve Joe, Joe Banamasa 2011'de yaptıkları albüm ama bir konser albümüydü bu. Live in Amsterdam 2014'te yaptıkları For My Friends adlı parçaydı. Şimdi evet. e, destek programını e, şöyle aramızda karar verdik. 40 e, desteğe ihtiyacımız var. Yani bu telefon 40 kere çalacak. Anni evet telefon? yani şu, iki, iki, saat iki, saat içinde, iki saat içinde 40 içinde. defa çalmak zorunda. Bütün e, bizi dinleyenlerden bütün ee, arkadaşlarımıza, dostlarımızdan... bekliyoruz. Bekliyoruz. bekliyoruz evet. Bir tane bekliyoruz. De, de demin bir telefon çaldı. Sanki biz on, bir hat o biz... şu anda. İşte onları da aralarda anons edeceğiz. Ben parçamı çaldım, bitirdim. Şimdi Meral'e veriyorum. Bu sıra bende. Ee, bu benim galiba 7. destek programım. İlk, e, i̇lk canlı yayınıma bir destek programında çıktım e, ...Jacques ve Gonca ile birlikte. Hayatımın en heyecanlı günlerinden bir tanesiydi. Böyle buradaki kargaşa, buradaki heyecan, buradaki destek. Hani o zamana kadar ya internetten destek vermiştim. Telefonla da konuşmamıştım. O gün bugün telefon ediyorum. Böyle internetten az <gülüyor> destek veriyorum. Ben 212-343-4141'i arıyorum. Siz de onu arayacaksınız. Siz arayacaksınız. Biz çalmaya devam edeceğiz. Ee, ben çizgimden sapmadım. Ödüm vermedim. <gülüyor> Ray Roth dinleyeceğiz. 1970 yılından bir parça. Born to Wonder. Aa bir telefon. <gülüyor> There's nothing you can do, girl There's nothing you can say You're talking to the sky, babe I just got to get away, yeah Radyo 94.9 destek programındasınız 40 tane destek bekliyoruz e, Listeler gelince Sayının düşeceğine eminiz değil mi? Evet şu ana kadar 3 tane duyduk evet, bizim kulaklarımız Belki de arada duymadığımız da Olmuş olabilir şimdi gelecek birazdan 40, 41 de olabilir, 45 kere maşallah. 45 deyiz. kere Programın maşallah. Sonunda... Biz biz güveniyoruz 40, 40 üstü olacak diye. Ray Roth dinledik 1970'ten bir parça Born to ee, Siz bir sonraki parçaya geçmeden hemen arayın 212, 343, 41, 41 ya da açık radyo'nun sayfasından e, internet üzerinden online'da destek verebilirsiniz. 16. Dinleyici desteği şahidiniz. ...ben Mehmet Yusuf... ...bugünkü programda ben... E, ...tehamüllerime uygun bir şey getirdim... ...bambaşka bir şey getirmedim... Genellikle caz çaldığımı... E, ...tekrar edeyim... ...ama e, neşeli ve kısa bir parçalar... ...topluluğu seçtik... ...bu da onlardan biri... ...Duvaka Do Doodlers diye bir grup... ...bugünkü bütün parçalar onlardan... E, ...1962 yılından bir... E, ...şey... ...bir albüm... ...ve vinil bir albüm... ...bunun cd'si çıkmadı henüz... Herhalde de çıkmayacak. Ee, albüme ismini veren parçayı dinliyoruz. Do Veka like Evet anonsu da yapalım mı? 212-343-41-41 41 kere maşallah için. 212 343 41 41 Excellent dinledik Desteklerinizi bekliyoruz Şimdi ben de Tom Bates getirdim siz biliyorum Açık Şemsiyede bir Tom Bates dizisine Başladınız <gülüyor> kısmet olursa ben de, Sen de Gözüme kestirdiğim bir Tom Bates Albümüne gelirim inşallah Şimdi ben hep bu şarkıyı çalıyorum. Her bahaneyle çalıyorum. Böyle umutsuzluğa düştüğümüzde çalıyorum. Umutlandığımızda çalıyorum. Şimdi de galiba iyi düşer diye düşündüm bu şarkının sözleri. Tom Waits'ten You Can Never Hold Back Spring'i dinleyeceğiz. Dinlerken de... 0212 343 41 ...de arayacağız. Destek olacağız. Can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose that will climb. Spring ahead oh or fall. Dreams the same dream every time, baby. You can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming. Dreaming of spring So close sen de durduramazsın diyordu Tom Waits. Biz de onun sözleriyle umut bulmaya çalışıyoruz. Tom Waits ne dese yeridir değil mi? O demişse durduramaz kimse. Tabii bu desteği de istesek de durduramayız. Değil mi? Tabii. Akıyor. İstemiyoruz destek. zaten. Şu anda sadece bir hattımız dolu. Olmuyor ama değil mi? Daha çok desteğe ihtiyacımız var. Daha var var. Evet. Daha süremiz de var bekliyoruz. Şimdi ben Şebnem... Ee, bir sonraki parçamız e, Ezgi'nin günlüğünden gelecek. Bayağı eski bir parça. Ama yani benim için hiç eskimeyen, hep e, çok zevkle dinlerim. Şimdi bu seneki temamızda nefes alma aralığı olduğu için böyle biraz daha neşeli, e, hevesli şarkılar seçmeye çalıştım ben. Çünkü benim seçtiklerim genellikle o kadar çok neşeli şeyler olmuyor. Benimki de maalesef <gülüyor> Değil mi? oluyor. <gülüyor> bu sefer biraz öyle dışı kendimi aşmaya çalıştım. E Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz oyun. Evet. Telefon numarasını söylemedi. Aa, Aa, evet. Zor. Bak daha da vallahi. Ta evet hemen <gülüyor> söylüyoruz. 0212 3341 41. 41. Hemen arayın. Denizimin göğünü açtım Dize geldi zaman eğildi önünde Dize geldi zaman eğildi önünde Ah efendim bırak beni Bir başım var gideyim Ah efendim bırak gideyim İzlediğiniz için kaybettin, bir başım var alıp gideyim. Ben kaybettin, ben kaybettin. Geldin, oturdun soframa, yaktın beni canımı küre çevirdin. Ateşim suyum gürüm vardı. Yedin beni, her şeyimi tükettin. Size geldi zamanı diyoründe. Size geldi zamanı diyoründe. <Gülüyor> ah efendim bırak beni. Yafasım var adım, yedeyim. Ah efendim. Zandın ama Evet. Evet. Ee, Ezginin günlüğünden dinledik oyun sen kazandın ama ben haklıydım dedi. Evet. Hmm. Allah Allah. Ne <gülüyor> kadar gün uydurmuşsunuz kime Kaybetmiş, evet. <gülüyor> olmuş artık bahar. Kazanan kaybederler evet. falan. Hmm. Evet öyle. E, bir de gelmiş. bir kazanan daha lazım bizim radyumuzda kazanması lazım. O yüzden evet. ne yapacağız? Hemen e, arayacağız. Hemen arayacağız. Telefonda söyleyelim 343 41 45'ten 41. arayacaksınız. Ee, i̇lk turu bitirmiş olduk. Ee, Şebnem'in çaldığı e, oyun. bu oyun güzel parçadan sonra ben yine bir e, Amerikalı e, Robert Robertson, aslında pardon Kanadalı Robert Robertson. The Band. E, evet, e, işte The Band'den tabii çok iyi biliyorsunuz. E, işte ...şarkı yazarı, yazarı... ...sinema, film bestecisi... ...prodüktör, oyuncu ve yazar... ...çok uzatmayayım... ...Robert Robertson'ın... E, ...How to be become clairvoyant... ...Nasıl çevrilir... ...Nasıl müneccim olunur gibi... <gülüyor> e, ...When the Is... night was young... ...di bir parça var onun içinde... ...hadi onu dinleyelim... Aa, ...bu arada 41, 41 e, dinleyici destek de attığını hemen hatırlatalım... ...0212... ...343... <gülüyor> ...41... 41. 41. Evet, aslında e, clairvoyant olmaya da gerek yok. Yani gördüğünüz gibi kaç oldu? Dört tane şu anda destekçimiz var değil mi? Evet daha. Telefonlar çalıyor ama. Yani e, aralarından destekçi olanlar da olabilir. Şu anda üç demiştim biraz Dör, önce. Dört hat dört. açık. Dört tane de elimizde var isim. Evet. Ee, ama daha çok var arkadaşlar. Tamam peki. O zaman ben Meral'e veriyorum. Tamam, ee, et lütfen. Evet kırk destek. Kırk destek bekliyoruz. Aslında sayın da çok önemli mi? Evet önemli. Çünkü bu radyoyu devam etmek için, size bu şarkıları çalmak için, sizinle de, e, iklim hakkında, doğa hakkında, dünyanın güzellikleri ya da kötülükleri hakkında konuşmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Hepimizin bu desteğe ihtiyacı var. Onun için bizi arayın lütfen. 212-343-4141'i arayın. Çalıyorsun. Ee, bize bir saatlik ya da yarım saatlik destek verin. Ha utanıyorsanız açıkradio.com adresinden destek ol düğmesine tıklayın. Çok çok değerli bir dostum az önce ben utanırım dediği için bunu söylüyorum. Ee, tıklayınız buna destek düğmesine bize destek verin. Ee, sizi anons etmek, adınızı söylemek, sizi aramızda görmek bizim için çok büyük bir onur. Ee, 212-343-4141'i arayacaksınız. Biz de karşılığında size Baker Gurvitz Army çalacağız. Flying in and out of stardom. 0 2 6 2 Baker Gurbits Army dinledik. Ee, out, in and Out of Stardom bizim e, gitariste, yani benim gitar çalmayı çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Gene söyleyeceğim devam etmek için desteğinize ihtiyacımız var. 40 ya da 35 ya da 3 ya da 10 hiç fark etmez. Lütfen lütfen bizi arayın. 212-343-41-41. Evet 41 destek istiyoruz diyorum. Telefonumuzdan yani şey altı. olsun bir tane <gülüyor> altı 41 de bitiyor telefonumuz o yüzden şimdiye kadar aslında e, onda birini aldık sayılır. Evet neredeyse. Dört, dört tane. Birkaç ee, tane de internet desteği geliyordur. Şimdi ben çok heyecanlandım. <gülüyor> ben şu ana kadar bize ulaşan isimleri size okuyayım Tuncay Günlük, Gülçin Orgun, Uğur Çıkrıkçılı, Deniz Özmen. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Sevimli devamını de bekliyoruz. Sağ evet. <gülüyor> Tanıdık isimler e, numarayı bir daha söylüyorum 0212 343 41 41 16. destek şenliği desteğinizi bekliyoruz. Şimdi gene bir diksilent hareketli neşeli bir parça 2 dakika bu 2 dakika içinde e, artık ne kadar destek alabilirsek o kadar sevineceğiz. 7 ben koydum ya hedef 7 2 dakika tamam yes sir that's my baby dinliyoruz. Aa, telefon numarasını. Evet, telefon numarasını söylemedik. Demiyoruz. 0212 343 41 41. 41. Sanıyorum iki dakika içinde yirmi tane filan destek aldık mı? Kırkı geçtik. Geçtik. Süper. Ama umudumuz öyle. Ama ciddi telefon e, trafiği var. Evet, evet. şu anda Ar beş arada... dolu görüyorum. Oo, süper. Süper devamını bekliyoruz. Ben e, parça anonsundan önce çok sevgili bir dostumun desteğini söylemek istiyorum. Süper davulcu süper adam Hüsnü Engür e, desteğini verdi. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi ben Fransızca seçmemiş Fransızca çalan arkadaşlarımız açık şefsi için ben de dedim ki eksik kalmasın yani bir tane Fransızca ben getireceğim. razı olsun. Ama sözlerin gizli çevirisini bulup oradan bakıyorum. <gülüyor> George Mustaki dinleyeceğiz. Sözleri o kadar güzel ki diyor ki gel ben buradayım diyor. Beklediğim sensin diyor. Biz de ne bekliyoruz? Testek test, bekliyoruz. Test, <gülüyor> e, hayatınızı aceleye getirmeyin diyor. E, planlamayın. Biraz Bence getirsin. için aceleye getirsinler ama hani öyle bir şey yetişeceğim diye değil. Telefon açmak için aceleye getirebilirler. E, George Mustaki'den Le Tant de Vivre dinleyeceğiz şimdi. Dinlerken? Dinlerken hangi numarayı arayacak dinleyicilerimiz ya unuttularsa söylemek <gülüyor> lazım. Tabii, tabii <gülüyor> hemen. 0212 <gülüyor> 343 <gülüyor> 41 41 Müzik <gülüyor> Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour sans projet et sans habitude. vie viens je suis là je n'attends que toi tout est possible tout est permis viens écoute ces mots vibre sur les murs du mois de mai et me dit la seule bien je suis là je n'attends que toi tout est possible tout est permis nous prendrons le temps de vivre d'être libre mon amours sans projet et sans habitude nous pourrons rêver notre vie Ee, ne dinledik? Le Tangdöle'yi dinledik, George Mustakidan. Çok güzeldi Gülçin. Hakikaten Levent'in açığını kapattın yani. Ay gel gel, seni bekliyorum diyor. Yani burada çağrı kendi içinde evet, var zaten. Evet, yani çağırıyor. Desteğe ver. Evet. Biz şimdi ne yapıyoruz bu akşam? Ee, koyu mavi, açık şemsiye ve Gitaresk olarak desteğe desteğe destek programı yapıyoruz. Ee, niçin destek istiyoruz sizlerden? Ona birazcık anlatalım, değil mi? Neden evet. desteğe ihtiyacımız var? Çünkü Açık Radyo e, kar amacı gütmediği için desteklerle yaşayan e, bir kurum. E, tabii ki manevi desteğinizi zaten her zaman hissediyoruz. Bizi dinliyorsunuz, e, arıyorsunuz. E, güzel yorumlarınızı çeşitli mecralarda e, görüyoruz, okuyoruz. Ama e, bir de bu işin maddi destek yönü de var. Onun için biz bu akşam Radyomuzun bu bağımsız kalmasını zaten buna borçluyuz. 16 yıldır söylenen bir gelenek bu artık neredeyse. Evet. Hele hele bugünlerde de bağımsız medyaya her şeyden çok ihtiyacımız var değil mi? Evet. Yani katılıyorsunuz. katılıyorsunuz. katılıyorsunuz. <gülüyor> çok, bu kadar güzel söylüyorsun ki gelecek <gülüyor> bir şey bulamadım. Peki bir de şeyden bahseder miyiz? Nedir mesela? Şimdi, evet. Nasıl destek olunabilir? Nasıl destek olunuyor? Şimdi biz bir numara söylüyoruz, sürekli tekrarlıyoruz. Bir de AçıkRadyo.com sitesinden de destek olun butonuna basarak destek olabiliyorsunuz. Ee, şöyle e, bir saatlik bir programa 250 lira vererek destek oluyorsunuz. Programın ismini seçebilirsiniz, seçmeyebilirsiniz, radyoya bırakabilirsiniz. Ama o bir saatin e, yapımını desteklemiş oluyorsunuz. Ya da e, yarım saatlik destek olabilirsiniz. O da 150 lira. Veya e, bu her ikisinin de katları şeklinde de Hayır ben daha da çok destek olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ehal, iki, Değiniz, değişik, zaten. i̇ki değişik programa destek olmak isteyebilirler. İsteyebilirler. De, Yarım şarj saat. Taksitle de oluyor. Saat, saat, galiba taksitle bileyim, de oluyor. Mesela ben de destek oluyorum hep. Programcılar biz hepimiz gönüllüyüz. Ama onlara rağmen de bir destek de oluyoruz. oluyoruz. Tabii. On taksit de ödemiştim ben biliyorum. <gülüyor> e, bu arada çok sevdiğimiz bir kısmı da biz programların başında ve sonunda destekçimizin ya da destekçilerimizin isimlerini söylüyoruz. Hem bizim için bir onur ve gurur. ...hem de sanırım adınızı bu güzel radyoda duymak... ...sizin de hoşunuza gidecektir diye düşünüyoruz. Çok evet, güzel işte söyledim Meral. Destek olduğundan bir saatlik programda... ...ya da eğer bir saatlik iki kişi paylaşarak... ...destekliyorsa ikisinin ismini birden... ...söylüyoruz. söylüyoruz. Evet, onun için... E, ...sevgili dinleyicilerimiz, dostlarımız... ...arkadaşlarımız... E, ...bekliyoruz, desteğinizi esirgemeyin... ...radyomuz e, açık kalsın... ...ayakta kalsın... Yayına, bağımsız kalsın. Bağımsız kalsın, yayına devam edelim... Ee, biz de e, Sizlere güzel müzikler çalalım Güzel programlar e, yapalım Diyorum Bilmiyorum başka ekleyeceğiniz var mı arkadaşlar Çok güzel söyledin Peki o ne zaman diyeceğiz? şimdi sen bir Parça hazırlamıştın ne? Hazırladım ben şimdi Perfume Genius'dan Slip Away çalacağım Ama ondan önce tekrar Hatırlatalım numaramızı 212, Destek için 212-343-4141 Body, and I'm carried by the sound Every drum, every single beat They were born from your body And I'm carried by the sound Perfume Genius'dan dinledik. Slip Away. Orada telefonlar çaldı ama şu anda sadece bir hat dolu. Evet bize ulaştırılan şimdiye kadar 5. Yani 40 e, hedefle çıktık. 35. Çaldı geriye 35. 35. Lütfen telefonlarınıza yapışın. 0 212 343 41'i arayın. Programlarımıza destek olun. Radyo destek olun. Ne güzel söylüyordun Mehmet. Bir program 250 lira. Yok <gülüyor> <gülüyor> doğru ama doğru bunu bunu da <gülüyor> hatırlatalım. Daha ee, yarım yarım. yarım. Olsun <gülüyor> Bu da güzel. Ee, evet bir saatlik program 250 lira. Yarım saatlik bir programa da destek olabilirsiniz 150 lira. Taksitli de ee, oluyor. taksitli olabiliyor. Bunu e, telefonla yapabildiğiniz gibi açık radyo Com, tr üzerinden de destek ol düğmesine basarak da yapabilirsiniz. Telefonlarınızı, desteğinizi bekliyoruz. Ee, ben yine e, bir parça daha çalayım. Yine e, gitar eski özenerek e, bir gitarcı e, aile e, Susan tedeski ve e, Derek Truck... ...onların birlikte ailece yaptıkları bir grup Tedeschi Truck Band. Onları 2013'te... Hatta e, Grammy aldıkları e, a, albümden çalalım. Made of Mind. ve Parçanın adı da Made of Mine. Destek numaramızı hemen söyleyelim. Destek e, hattımız 0212 343 43, 41 41. 41. And you can pour deski truck bands made up mind yani e, fikrinizi oluşturun anlamına mı geliyor? Aklınıza değişir. Kararınızı <gülüyor> verin. <gülüyor> karar, karar, işte, karar işte, tamam bak evet. Kararınızı karar verin, verin. <gülüyor> destek olun diyor. Yani ta şey Amerika'dan kararı da zaten verdiğiniz harekete geçin. Aha, <gülüyor> evet. Bence yapın. Ee, şu e, 0212 343 41 41'e hemen e, uzanın. Evet. Tuş, tuşlayın. Hemen bir telefon edin, ister program çekin, e, seçin, isterseniz radyoya bırakın. E, bir sürü güzel programlarımız İsminiz var. Çeşit okunsun çeşit. istemezseniz okunmasın o da mümkün. Hani ona, biz doğru. şahsen olabilir e, evet, biz olabilir. şahsen okumayı tercih biz ediyoruz, tabii. biz seviyoruz diye dinleyicilerimizle tanışmış gibi oluyoruz, destekçilerimizle de sanki. Onları görmüş gibi oluyoruz. Şimdi ellerinin telefonuna gidip bizi aradıklarını, işte onu yaparken duydukları heyecanı biz de sizlerle seviyoruz. Ben kendi adıma özellikle Gitar Eskin ve de Koyu Mavi'nin başında ve sonunda destekçilerimizin isimlerini okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Sizin desteklerinizle ayakta kalıyoruz, devam ediyoruz. Bence çok güzel bir program oluyor. Ben çok keyif alıyorum şu anda çalan şarkılardan. Siz de alıyorsanız bence alıyorsunuz. Büyük bir keyifle dinliyorsunuz. Ee, çok müzik az laf ee, bol telefon numarası 212 343 41 41 arayacaksınız bize destek vereceksiniz yarım saatlik destek verebilirsiniz 150 lira bir saatlik desteğimiz 250 lira ee, şöyle şeyler yapan dinleyicilerimiz var bir grup bir araya gelip bize destek veriyorlar bir ya da daha fazla programa ee, onlar daha da tatlı tabi aynı e, ortamda buluşan aynı platformda aynı güzel şeyleri paylaşan insanların bir araya gelmesini biz de çok seviyoruz desteklerinizi bekliyoruz Mountain dinleyeceğiz. Mississippi Queen çalacak. Bunun çalması için de telefon numaramızı söyleyeceğiz. 0212 345 41 41 Saatin sonuna geldik. Bununla beraber 16. destek şenliğindeyiz. Dinleyicilerimizin desteklerini bekliyoruz. 0212, 343, 41, 41'e. Birinci saat açık şemsiyeydi. Açık şemsiyenin sonuna geldik. Açık şemsiye programını kapatıyoruz. Gitar devam edeceğiz. E, telefon numaramızı tekrarlayalım Açık Şemsiye ben senin adınıza konuşuyorum ama Bol çaldım tabii, birazcık tabii e, Açık Şemsiye'ye teşekkür ettik Devam ediyoruz Açık Şemsiye'ye gitmiyor bir yere Sadece bir saate doldurduk 212 343 41 41 arayın Beni daha fazla konuşturmayın Desteklerinizi bekliyoruz <gülüyor> Açık Şemsiye Hazırlayan Müslümanlar Hakan Gürgü, Levent Dönmez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 Şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bildik Silent. Bu kez dinleyeceğimiz parçanın ismi... ...Twelfth Street Rag. Ragler aslında daha da eski bir döneme ait. 1911'lere, 20'lere ait bir dönemin... ...piyano parçaları, Senkope parçalar. Ragtime. Evet Ragline. doğru Ragtime. Ragline.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 dinleyicilerimizle çok gurur duyuyoruz. Bunu mümkün kılan dünyadaki tek örnek olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Benzerleri var ama yıllardır böyle sadece dinleyicilerinin katkısıyla maddi olarak kendini çevirebilen başka bir radyo bildiğim kadarıyla yok. Bunun devamını gururla rica ediyoruz, bekliyoruz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 2 Street Rag dinliyoruz. <Gülüyor> Son şeyler geldi, isimler geldi. Ee, aslında şarkı okumaya hazırız, değil mi? Evet, yani e, ciddi bir e, sayıya ulaşmış durumdayız. Ama ee, devam deva, yani, yani, devamı heyecanlıyoruz. Yani, yani bir sayı ay, biz bu sayıdan hala mutlu değiliz. Daha çok artacak çünkü. Yok, mutluyuz, Ama çok mutluyuz. Şöyle sana. mutluyuz. Ee, çok sevdiğimiz arkadaşları görüyorum aralarında. Ay evet, çok tatlı. Ee, Okuyacak mısın acaba? Bence bayağı Gül, güzel bir Gül, rakam Gülçin, tutturmuş durumdayız. Okur, okur musun? tabii. Tamam, hadi. Hüsnü Engür, Elif Engür, Ozan Engür, Yeşim Cöngever. Cöngevel. Cöngevel, evet. <gülüyor> e, Bülent Seyit Danlıoğlu, evet tanıyoruz. Bülent Bey Radyohtu, mi? kulak misafirinden, radyocu dostlarımızdan bir tanesi. Deniz Altınay, çok sevgili, sevgili denizimiz. Deniz. <gülüyor> e, e, Hüseyin Acar, Emir Tuna, Göknil Sarıoğlan. Ee, sevgili arkadaşımız Hakan Gürbik Aa Hakan hmm. <gülüyor> İşte hasta yatağından böyle destek oldu bize Çok sağ olsun Mehmet Kabar, Ercan Tekin, Derya Tekin Yusuf Oo, Kim acaba bu Derya Tekin <gülüyor> <gülüyor> Öyle Fahriye Özkan Nurdan Sezgin, Barış Sezgin Meltem Güngör, Pekşen Sevgen Eral. Sevgen benim dişçim. <gülüyor> çok güzel. Emre Yıldıztepe, Defne Yıldıztepe. Defne Yıldıztepe de aramıza katıldı yaklaşık 2 yıl oldu. Emre'nin minik kızı. <gülüyor> ne mutlu ne güzel. Derya atılmış oraya gireceğim. Derya da benim patronum. Teşekkürler patron. <gülüyor> ee, Burak Oruç, Bora Üzüm. Yine Bora da benim çok eski dostlarımdan bir tanesi. Çok iyi bir müzik dinleyicisi ve müzik yazarıdır kendisi. Yelda Yücel. Yelda da benim sevgili arkadaşım. Şenol Ayla. Şenol Ayla. Şenol sevgili Alev tam verdi. Alev tam verdi. Tam verdi. <gülüyor> <gülüyor> Alev tam verdi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İşte 214'e ulaşmış durumdayız. Evet. Peki beklentimiz kaç? 200. 191'de başladık. 240 Evet. 230. 230. 214. Evet hadi. On altı kaldı. Onun üstüne oldu. de çıkabiliriz. Bir saat vaktimiz var. Gitarist süresince bunu tamamlamalıyız. Ben de e, Gitar Esk e, süresine geçtiğimize göre e, Gitar sinyal müziği e, Supernatural'da John Mayall and the Blues Breakers'dan. Koyu Mavi'de iki hafta önce e, sevgili Jack Cohen'i andık e, sinyal müziğini ve başka sevdiği şarkıları çalarak. Bu akşam da yine çok sevdiği John Mayall and the Blues Breakers'dan All Your Love'la hem Jack Cohen'i anıyoruz hem de desteklerinizi bekliyoruz. 0-212-343-4141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 Tamam. Ee, güzel gidiyoruz bence ve bu şu ana kadar destek olmuş dostlara, dinleyicilere tekrar teşekkürler. Ee, şimdi Beyrut grubundan dinliyoruz. A Sunday Smile. Fakat Dinlerken, önce ne yapacağız? 0 212 343, 343, 41 41 Hemen arayın. Evet, Beirut grubundan dinledik. Sunday, A Sunday Smile. Çok güzeldi. E, değil mi? Çok beğeniyorum zaten bu Beirut grubunu. Ben de çok beğeniyorum. Yeni bir albümleri var şimdi. Hmm, o çok, da güzel. Çok yeni bir ses. Yani hmm. böyle farklı. Değil mi? Değil çok değil mi? farklı. Hmm. Hmm. Ee, ama ben biraz geriye gideceğim. 94'e gideceğim. O hmm. severiz. Jeff Jeff Buckley çalacağım. çalışacağım. Of of of. Jeff Buckley, Tim Buckley'nin oğlu. Şanssız bir şekilde.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 Telefonla olduğu gibi açıkradyo.com.tr'yi arayarak da destek olabilirsiniz. Destek ol e sekmesine giderek. Ben hemen parçamı e anons edeyim. Tekrar Jeff Buckley Grace albümü So Real diyecek. Tabii ki dinleyici destek hattımız 0212 343 41 41. Lee söyledi. So real dedi. Ee, bu arada destekçilerimiz arttı. Şu anda 216'ya ulaştık. Bu arada 217 10, hatta. 217 oldu mu? Hı hı. Evet doğru 217. Demek ki 13 destekçiye daha ihtiyacımız var. Hedefe ulaşmak için lütfen telefonlarınıza sarılın. 0212 343 41 41'i arayın. Ben hemen e, bu arada destekçi olan e, sevgili destekçilerimizi okuyayım. Alfa Deniz Özaltın hem de Kim? kendi parasından. Vay. Kaç yaşında idi? <gülüyor> Alfa <gülüyor> galiba 11 yaşındaydı. Evet, mı? o civarda. Şenol evet. benim. Evet. Şenolaylı'nın sevgili oğlu ee, sonra Selmin Tosun. O da benim Gülay Selmin Köktür Gülvit. Oo maşallah. Ee, sevgili bizim, Gülay. Ha ha de programcımız Hakan'ın sevgili eşi Gülay. Çok teşekkür ediyoruz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 birazcık dışarı çıkarsanız ben de orta yaşlılar sınıfındayım neyse bu konuyu da uzatmayım ee, Beck Bogert'ten apes dinleyeceğiz bir klasik e, parça çalacak Black Cat Moon siz bunu dinlerken ne yapacaksınız dinleyici de destek attığını arayacaksınız 212 343, 343 41, 41.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 Bekliyoruz değil mi? Beni susturmayın beni konuşturmayın, konuşturmayın. ya da bilmiyorum Çok karışık hisler içerisindeyim Ne susturun ne konuşturun Ne susturun ne konuşturun, konuşturun arayın Telefon edin Anlayın artık Bu evet. kadar O durumdayız yani İlaleyen saatiyle <gülüyor> geldik <gülüyor> Bizi de aile bir götürmeyin Aile bir götürmeyin <gülüyor>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 Destenizi 212 341 343 41 41'den bekliyoruz. 218'e ulaştık. 12 kişi daha arada takdirde ki vaktimiz rahat rahat var. Dolayısıyla çok üstüne Yani bile bence geçmeliyiz yani e, 230'u geçmeliyiz. 40 hedef koyduk. E, mutlaka alırız. Zaten ulaşacağız ama eee arttırırsak e, şahane olur. Şahane. Artıracak Buradan böyle bir huzur vaktimiz var da müsait. müsait. Peki. Ee, gene nasıl destek olunduğunu bir kere daha tekrar edelim. Ee, bir bir beğendiğiniz bir programı seçerek bir saatlik bir programa destek olabiliyorsunuz. Bunun karşılığında 250 lira bir ödemeniz bekleniyor. Veyahut da bu programın yarısına destek olabiliyorsunuz. 150 lira ödeyerek. Ee, bunun katları da mümkün. Birkaç kişi bir araya gelerek de destek olmak mümkün. Ee, telefon ederek 212-343-4141'den destek olabileceğiniz gibi e, www.açikradyo.com.tr'den e, destek olun tuşuna basarak da destek olabiliyorsunuz. İsterseniz isminiz e, destek olduğunuz programda okunuyor ki biz okumayı seviyoruz. İsterseniz okumamızı tercih ederseniz de okumuyoruz. Peki şimdi yine e, bir Dixieland klasiği olan e, Red Hot Mama du Do Vaka Doodlers'dan dinliyoruz. İzlediğiniz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 You possess the sweetest charm in town, and unless I miss my guess, the boys don't follow you around. You make a music master drop his pitch, and make a ball headed man pot his ear in the middle. Hatt mı Ahmet? Dindik. Do duhu akacı odularız da. Yerimizde duramıyoruz. Siz saatler kapıldığıken telefon korid da çalmıyor. Dallık ettik, geldik ettik, geldik. Bir danslar, o bir oradan. danslar. Ama telefon çalınca, telefon çalınca bir duruyoruz. Dallar da şahane oluyor, bir duruyoruz. sonra daha hızlı <gülüyor> devam ediyoruz. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bizi hep dans ettirmek veya bir dans edip bir durdurmak falan istiyorsanız ne yapın? 212, 343, 41, 41'i arayın lütfen. Telefonlarınız bizi çok mutlu ediyor, radyomuzu da ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben şimdi Hani Dripers seçtim. Hani Dripers'in bu şarkısını daha önceki desteklerde de çalmış olma ihtimalim kuvvetli ama ben bunu çok seviyorum ne yapabilirim? Hani Dripers'in ekibinde yok yok. Bir de volum 1 diye çıkarmışlardı albüm. Ben yıllarca volum ikisini aradım meğerse tek volumluk bir <gülüyor> albümmüş. Robert Plant vokalde, Jimmy Page gitarda, Jeff Beck gitarda, Paul Shaffer e, klavyede, Oo, Nile Rodgers gitarda, <gülüyor> e, yapımcı aynı zamanda, Basta Wayne, Pat Water, Dave Wakel davul çalıyor, Brian Setzer gitar çalıyor, e, bir de Kevin B. Smith de davul çalıyor. E, geleceksiniz <gülüyor> bana bunlarla gelir. <gülüyor> <gülüyor> Onu sevmem, bunu sevmem dedim ama şimdi <gülüyor> <gülüyor> aslında şey şarkı ve tür olarak ve çok retro öyle hani çok, e, çok bağırmıyor hoş, yani çok tatlı. Bağır, o Bey, i̇çten içe bir, bir var var. içeride bir çığlık var ama. <gülüyor> e, şimdi Siyoflav. Meral Siyoflu. illa ben yani onu buluyorum. <gülüyor> e, i̇çten içe bağırıyor durum. Bakın si, ne güzel sesler geliyor. Bize de denizin Oo. dalgalarının sesi geliyor evet. aynı zamanda. Şimdi size denizin dalgalarını e, e, hatırlatan Aşk Denizi şarkısını çalacağız. Siyoflav ve o sırada siz bizi nereden arayacaksınız? 0212 212 343-4141 Amen. <laughs> Yoflav dinledik. Aşk Denizi'nin dalgalarından kulağımıza yansıyan güzel nameler. Bal damlaları. Sizin telefonlarınız çalınca da bizim kulağımıza öyle geliyor o ses. Honeydryp'ü seslendirdi. İşte, Bak işte, i̇şte şöyle. Çok güzel oluyor. Şimdi de. Evet şimdi sıra bende. Ee, bir cızırtı oldu. Biliyor <gülüyor> musun sesin? Yayına bir cızırtı gidiyor galiba ama devam et. Devam, devam et. Şöyle. Duyuluyor. Duyuluyor <gülüyor> mu o ses? O mikrofonda bir şey var. Peki bu burada. mikrofona tamam. geçeyim. E, ...şimdi... ...1978 yılına dönüyoruz... E, mutlu, ...mutlu oluyor muyuz... ...78 yılına dönüyoruz... ...70'li yıllar bizi hep mutlu etmiştir Eder, Kesin. 10 e, dinleyeceğiz... Oh, oh. ...işte gitar, Daha... gitar Eski parçası... ...öyle mi? Bloody Tourist albümünden... ...Dreadlock Holiday dinleyeceğiz ama... E, ...şu anda iki hattımız dolu görüyorum... ...daha boş hatlarımız var... ...ne yapıyoruz o hatları doldurmak için... 0-212-343-4145 arıyoruz. 10 CC dinliyoruz. Dreadlock Holiday. Walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dog voice beside of me, and I looked around in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Red light, Ama esas arkadaşlar bekle. yayına girdik, tensisi çaldık değil mi? Evet, tensisi'den Red Light Holiday dinledik. Biz gördüğünüz gibi aralarda Arada da tabii dedikodu yapıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ama kimin dedikodusunu yapıyorduk şimdi? Kimin dedikodusunu Vallahi yapıyorduk? Sıradaki parçanın dedikodusunu, dedikodusunu yapıyorduk. Yapmayın Allah'ım. Yani evet, tabii başka bir şey konuşmuyoruz ki hayatımız müzik. Mesela destekçi olan iki arkadaşım ben görüyorum, listede henüz gelmedi ama e, sevgili Levent Kaplankı ve Emre Yıldızeli benim okul arkadaşlarım destek olmuşlar Tek, çok teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ee, onların ediyoruz. Onların için onlarla birlikte dinlediğimiz yine 70'li yıllardan Bad Company 1974 ben biraz yani. daha erke eskiye gideceğim evet, şeyin Sen Be buradan... Bad Bad çok sevdiğini biliyorum. Hatta seninle biz King Crimsonları, Wishbone Ashları çok severdik, değil mi? Severdik. Sonra ne yaptık, Foreigner'a geçtik. Leonard Severiz. Skinner'da geçtik. Free dinledik şu po, anda po, po, açık şemsiye gitar eskiden rol çalıyorsunuz. Evet ama işte <gülüyor> biz Paul Rogers'ı çok severiz ondan sonra Toparız hatta. Toparız. Evet ee, ya. hatta Queen'le de. de turnelere çıkmıştır biliyorsunuz falan o böyle bir hikayedir Hakikaten, ama Bad Company'nin Bad Company parçası ki birçok parçası vardır yani çok sevdiğimiz bu benim böyle e, yine rahmetli bir arkadaşımız var yine e, liseden şimdi hadi çok ismini andım e, bu kez anmayayım da e, onla da çok iyi dinlerdik ona da anlıyorum, adıyorum. Gelin yine desteğe dönelim Lütfen destek programındayız Destek olun Oluyorsunuz biliyorum Son bir liste gelecek onu da okuyacağız Büyük ihtimalle kırkı tamamlamış olacağız evet, Ve süre geçeceğiz liste Ve bunu, bunu kutluyorum Listede ha, gelmiş süper. Lütfen e... Meralcığım oku, okumak ister misin? Liste İsterseniz geldi şarkıdan, mi? şarkıdan Şarkı, Şarkı sonra çok... okuyun Bir şarkıyı dinleyelim Bad Company Parçanın adı da Bad Company Telefon edin telefon. Ha evet 200, 212, 212 343 iki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 Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili koyu mavi açık şemsiye çok güzel bir program oldu harika bir destek oldu. Size i̇şte teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Varlığınız çok için. çok güzel. Bu varlığımızın devam etmesi için sevgili destekçilerimiz siz de çok seviyoruz bol bol destek verin bize telefon edin 212 343 41 41 gecenin çok konuşanı olarak herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar ben, i̇yi şey akşamlar. ben Gülçin. İyi akşamlar. İyi akşamlar, akşamlar Mehmet Yücel. Telefon edin 343 41 41.